Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesi Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 47 gün kaldı. Batı Amerika'nın ikonik hayvanı bizon, uluslararası bilim insanlarının hazırladığı yol haritasıyla yine uçsuz bucaksız bozkırlarda özgürce yaşayabilecek. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, IUCN'in son raporunu Meksika, Amerika ve Kanada'dan onlarca bilim insanı ve bizon uzmanı birlikte hazırladı. Rapor 100 yıl içinde soyu tükenmenin eşiğinden kurtarılan bir türün soyunun ilerlemesi için ikinci bir şans olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak başarı, biz onların serbestçe yaşayabilecekleri binlerce, belki milyonlarca hektarlık bozkırların sağlanmasını gerektiriyor. Bu aslında hukuki düzenlemeler ve hayvanlara dair Amerikan düşünce sisteminin değiştirilmesini gerektiriyor. Çünkü Amerikalılar biz onu ya hala yalnızca yiyecek olarak görüyor. Onun dışında batılı çiftçiler ise hayvanları potansiyel hastalık kaynağı olarak algılıyorlar. Her iki algının da değişmesi şart. 20. yüzyılda tek 10 on milyonlarca bizon Alaska'dan Meksika'ya kadar serbestçe e, yaşarken Avrupa'nın kürk talebini karşılamak isteyen avcılar bu türü hızla yok etti. Büyük çabalarla Türk e, yok olmanın eşiğinden artık geri döndürüldü. Şu anda yaban hayatta 31 bin adet bizon bulunuyor. 400 bin bizon ise Amerika'da özellikle bizon eti sunan restoran zinciri için yetiştiriliyor. Hindistan'da soyu tehlike altında olan tür ise kaplan. Uzmanlar Hindistan'da yabani olarak yalnızca 800 kaplan kaldığını söylüyor. Eğer radikal adımlar atılmazsa kaplanlar 5 yıl içerisinde yok olacak. Rajasthan'da 12 yıl önce kurulan kaplan izleme komitesi Tiger Watch bağımsız bir kuruluş. Tiger Watch'ın araştırmalarına göre 20. yüzyılın başında Hindistan ormanlarında 45 bin kaplan yaşıyordu. 1972'de kaplan avcılığı yasaklandı. Çünkü sayıları 2000'e kadar inmişti. Ocak ayında WWF en büyük tehlike altındaki 10 türü açıkladı. Kaplan bu türlerin arasında ilk sırada. Çünkü tüm dünyada yalnızca 3200 adet kaldığı tahmin ediliyor. Bunun ardından WWF 2010'u kaplan yılı inan etti. Çin takvimine göre de zaten şu anda kaplan yılındayız. WWF şimdi 2020'ye dek kaplan nüfusunu iki katına çıkarmayı hedefleyen ...küresel bir kampanya yürütüyor. Dünya liderlerinin bu konuda adımlar atması gerekiyor. Tabii Hindistan'da liderlere daha da çok sorumluluk düşüyor. Çünkü ülkenin simgesi Bengal kaplanlarından yalnızca 800 adet kaldı. 12.500 plastik şişeden yapılan plastiki San Francisco'dan demir aldı. Böylelikle plastiki 7.500 mil sürecek olan yolculuğa da başlamış oldu. Plastiki'nin yolculuğunun Sydney'de son bulması planlanıyor. Rotchild 2006 yılında UNEP tarafından açıklanan bir raporla harekete geçmiş. Raporda plastik atıklarının okyanuslardaki yaşamı nasıl olumsuz etkilediğine yer veriliyordu. Kaptan Rotchild bugün kullandığımız plastiklerin aslında neredeyse %100'ü geri dönüştürülebilir ürünlerden yapıldığını ancak bunların sadece %20'sinin geri dönüştürüldüğünü belirtiyor. Plastikinin yol almak için ihtiyaç duyduğu enerji ...yeşil enerji sistemlerinden elde edilecek. Rothschild yolculuğunu planlarken çevre sorunlarının artık hayatımızın en temel sorunu olduğuna dikkat çekebilmek için bir rotaya da gitmeye özen gösteriyor. Bu rota pek çok insanın kabusu olan Kaliforniya ve Hawaii arasındaki Doğu Pasifik çöp girdabından geçecek. Kuzey Pasifik'te yer alan bu girdap hakkında çok az şey biliniyor. Bilinen tek şey bu girdabın dünyadaki çöpleri içine çektiği. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre dünya üzerinde üretilen plastiğin %10'u okyanuslara gidiyor. Bu da her bir deniz milinde 46 bin parça plastik barınör demek. Daha da kötüsü her yıl binlerce deniz memelisi ve deniz kuşu bu plastik parçalarını yutarak ölüyor. Nükleerden çıkış isimli Fransız Sivil Toplum Kuruluşu Normandiya'da yapılmakta olan yeni nükleer santralin Çernobil ölçülerinde kaza riski taşıdığını açıkladı. Dışarı sızan belgeler 3. jenerasyon basınçlı su reaktörü EPR'ın potansiyel bir felaket senaryosu olduğunu ortaya koyuyor. Kuruluş iç kullanım için oluşturulmuş ve EPR'lerde gerçekleştirilen testleri açıklayan 8 belgeyi inceledi. 2004 ve 2009 arasında hazırlanmış belgeler Fransız elektrik şirketi EDF'de çalışan bir kişinin tarafından sızdırıldı. Buna göre nükleer reaktörü kontrol eden mekanizmada hatalar var. Bu hataların atmosfere dev bir radyasyon bulutu gönderecek bir patlamaya yol açması ise çok olası. Ne Mersin ne de Sinop yeni Çernobiller olmasın. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin nükleer masala inanmayan 1 milyon kişinin Arasına katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 47 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.